Bugün aslında size, tam sizin konular var. Çünkü selam babına gireceğiz. Yani parayı önce veriyorsun, sonra malı getirtiyorsun sizin yaptığınız gibi. işte. Yok, caiz o. İcmail'e caiz. Parasını veriyor, sonra sen getirtiyorsun malı. Kaydala cesaret, senin sahibin yok. Şöyle döneceğime gel. Dayı. Elhamdülillah. Ossalatu vesselamu ala rasulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd İnşallah bugün alışveriş hakkında konuşacağız Aslında bir devre yaptık biliyorsunuz 3 günlük Bugün de ikinci gün ee, İnşallah haftaya cuma günü bitirmeye çalışacağız Üçüncü ders Bütün alışveriş Bitiremezsek bir gün de yaparız inşallah. Tayıp geçen e, alışverişin bazı şartlarını e, saydık. Bunlardan faizden bahsettik tayip şimdi soracağım Kemal faiz hangi şeylerde hangi mallarda olur arabada faiz olur mu misal bir araba satıyorum iki araba karşılığında iki araba veriyorum bir araba alıyorum bunun faiz mallarının şeyine kaydesine Hangi mallardı önce o malları say? Mallar, e, altın, gümüş, para. Ne? Ondan sonra, o şeylerde, değer, değer, değer, değerli değerli şeylerde. Değerli bir şeyler. de yiyecek şeylerdeki Değil kayda şey, neydi? Yiyecek şeylerdeki e, işte buğday, arpa. <gülüyor> bir kayda say? Yani her cins şey cinsler, şey. cinsi bir işte, değer bir yazın. değerli şey, o paralar da yiyecek şeylerdeki kurtulup, kurtulup kayda saklanan, saklanabilen, saklanabilen bir de uzun süre muhafaza süren tamam o bir tartılabilen, tartılabilen veya ölçü. Ölçü. ölçü ölçü olan ve tartılabilen ile birlikte saklanabilen her mal faize, faiz mallarındandır yani 2 kilo veriyorsan 2 kilo alman gerekir 1 kilo buğdaya 1 kilo Buğday 2 kilo buğdaya 2 kilo buğday. 2 kilo buğdaya 2,5 kilo buğday yaparsan faiz olur. Semtöp. Tayip. Ben 2 kilo buğday 3 kilo karşılığında 3 kilo e, şey verdim. Hurma verdim. Caiz mi bu? Ha? Buğday ile hurma Aynı anda lazım. Cins aynı doğru Cins ayrı olduğundan dolayı Ziyade falan olabilir Ancak para Hemen, şey etmen lazım. hemen vermen lazım Ben doları Ve euroyu Türk parası ile bozdurdum Bozduracağım dedim ki e, Şunu bozdurabilir misin Bozdurabilir miyim yani satıyorsun Bozduruyor Sonra diyor ki 10 euro eksik var onu yarın vereyim. O caiz mi? Caiz değil. Mecbur aynı anda olması lazım. Mecbur aynı anda olması lazım. Peki. Peki kedi satmak caiz mi? İhtilaf. İhtilaf ama doğru görüş caiz değil. Yani nasıl? Hibe olarak alırsın. Dayı. Bu bilindikten sonra başka baba geçiyoruz. Babu, belli ve semari, usul ve meyveler babu. Usul demek taşınamayan şeyler, ev, ağaç, taşınmaz mallar. Ha bunları sattı sattığı zaman adam evi sattığı zaman bize evin içindeki mallarda mı müşterinin oluyor yoksa neyin müşteri neyin müşteri oluyor ev müşteri. ev müşteri oluyor ama evin içindeki mallar neye dahil yani başına bilir mi Bunlar... eğer ilk başta bir şart varsa müşteri diyorsa ben içindeki mallarla şartla o al, satın alıyorum o şart iki kişi arasında şart varsa muhafıksa kişi şarta uyması lazım ama şart yoksa ben ev alıyorum o da satıyorum dedi ne şeydir evin içindeki eve bitişik şeyler müşterinindir evde bitişik olmayan şeyler ise yine ev, önceki ev sahibinindir dolayısıyla evdeki kap kaşık falan masa şudur o sahibinindir önceki, sahibin. önceki sahibinin ancak evdeki işte kapısı penceresi şuyu buyu hepsi yeni sahibinindir kayda budur simar e, yenilen şeyler yenilen şeyler sattığın zaman buğday gibi nasıl oluyor onu da şimdi göreceğiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men ba'a nekhlen ba'de en tu'abber fe lil ba'i illa mubta' buhari Müslimde geçiyor peygamber diyor ki kim bir hurma ağacı satarsa satmadan önce o hurma ağacını tebir etmiş yani e, meyve çıkması için ne yapıyorlar aşı, Aş, aşı yapmış aşılamış aşılamış sonra bir ay sonra meyve, hurma ağacını satıyor peygamber diyor ki eğer bunu yaparsa ondan çıkacak meyveler birinci sahibinindir müşterinin değildir <gülüyor> mesela aşılamış Dolayısıyla ondan çıkacak olan e, birinci sahibinindir, müşterinin değildir. Ancak birinci müşteri şart koşarsa, derse ki bunu senden satın alıyorum ancak senin aşıladığın meyvelerle birlikte. Şart koşarsa o zaman o ve e, satan buna e, bu şartı kabul ederse o zaman müşterinin. mi şey, oradaki yani. Emeği o, Emeği o verdi ve kalbi kalbi onunla bağlı. Emek vermiş, şey etmiş, kalbi onunla bağlı. Çıkacak, yiyeceğim falan diyor. Dolayısıyla o onundur. Ancak şart koşarsa o başka. وَكَذَٰلِكَ سَائِرُ الْاَشْجَارِ اِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا Aynı şekilde diğer meyve ağaçlarında da eğer diğer meyve ağaçlarında elma ağacı, şu, armut ağacı, şu bu eğer meyve çıkmışsa, yani çiçek olmaktan şey etmişse, meyve haline gelmişse o zaman da o meyveler yine e, birinci sahibinindir, ikinci sahibinin değildir. Yani satanındır, alanın satanındır. Alanın değildir. Eğer çık, Ancak çıkmamışsa, daha halin çiçekse, o zaman eee satın alanındır. Tabi ancak şart koşularsa o başka. Şart her zaman değiştiriliyor. O mislihu iza zahara zerru allazi la yuhsadu illa marraten vahidan. Aynı şekilde adam yer satıyor. Eee yer satıyor. Bu yerin üstünde buğda buğday var. Senede bir defa e, Hasat edilen şey var Sen Burada diyor senede bir defa Aynı şekilde buğdaylar da Çıkmışsa Yani çıkmış oluyor Ve bu şeyler Bu buğdaylar veya bu şeyler Senede bir defa kesiliyorsa Yine o şeyindir e, Satanındır Senede bir defa Çıkıyorsa o satanındır Fahimtüm ancak senede birden fazla çıkıyorsa, senede birden fazla çıkıyorsa adam yeri satıyor ve üstünde senede birden fazla çıkan şeyler var. Marol gibi, bilmem, mag, e, maydanoz gibi, öyle şeyler. Bunlar kimin? Bunlar ilk çıktığı şey. Satanın ondan sonrakiler ise müşterinindir. İlk çıktı eğer çıkmışsa tabii birinci hasat e, satanın, ondan sonrakilerde e, alanındır. O neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam anbiyethi merheta yabdu salahuha aynı şekilde Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meyve şey olmadı olmadan önce satmak caiz değil diyor. Olgunlaşmadan önce o meyveleri satmak caiz değil. Mesela diyorsun ki meyve olgunlaşmamış. Sana satıyor. Sen diyorsun ki dursun olgunlaşınca ben onları e, kopartırım. Toplarım. Bu caiz değil. Niye? Çünkü o meyve olgunlaşmadan önce sattığın zaman sen o meyvelerin telef olması büyük bir ihtimal var. Çünkü diyorsun ben onun sonra kopartırım diyorsun. Daha olgunlaşmamış olgunlaşmaya 4-5 ay var. 4-5 ayda ne olur ne olmaz. Telef olur yağmur yağar şu olur bu olur. Boşu boşuna para ödemiş olursun. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meyveler olgunlaşmadan önce satmayı caiz kılmadı. Ta olgunlaşacak sonra satacaksın. Alan da, veren de o zaman harama girmiş oluyor. Ancak iki tane istisna var burada. Olgunlaşmadan önce iki yerde satabilirsin meyvelerin. Birincisi o meyvelerle birlikte Yeri tüm satın alırsan Yeri Toprağı Veyahut da ağaçları Ağaçlarla birlikte alırsan alarsan, O caiz Mesela ben ağacı alıyorum e, Müşteri diyor ki ağaçtaki Meyveler olgunlaşmamış Diyor ki bir şartla meyvelerle Birlikte alıyorum Ama meyveler daha olgunlaşmamış Caiz mi bu Caiz ağacıyla veyahut da Toprağıyla birlikte alırsa ee, alırsa caiz veya e şey ee, ekin buğdayı al, satın alıyorsun. Buğday olgunlaşmadan diyebilir misin ben bütün bu buğdaylar satın aldım? diyemezsin. Ancak şunu dersem yere aldım. Onunla birlikte buğdaylar üstündeki buğdayla, buğdayları da aldım. O zaman caiz oluyor. Yani aslıyla birlikte aldığın zaman bu istisna İkinci istisna o anda e, toplamak şartıyla alırsa caiz olur. Mesela olgunlaşmadan önce bu meyveleri alıyorum. Aldım ve hemen o anda topluyorum. Hemen o anda toplarsa o zaman caiz olur. Yok bırakırsa ta olgunlaşana kadar ondan sonra toplarım derse o zaman caiz olmaz. Çünkü o anda toplarsa Artık telef, telef olma ihtimali yok. Ancak bırakırsan telef olma ihtimali var ve olduğu zaman da problem olur. Husumet, husumet çıkar. <gülüyor> Peki bir kişi şu anda alıyorum dese yani meyve olgunlaşmadan önce alıyorum dese ve hemen şu an keseceğim dese caiz dedik. Ancak kesmezse Adam ebşir dese misal Bırakırsa ta ki Veya hasta olursa veya bir şey olsa Hasta oldu Toplayamadı şu oldu bu oldu ee, O zaman o meyveler e, Yani Alışveriş geçerli sayılıyor mu Sayılmıyor mu Bu alışveriş geçerli sayılıyor mu Sayılmıyor mu Doğru olan görüş sayılıyor yani alışveriş geçerli sayılıyor bir arız olduğu zaman. Yani bir hasta olduğu zaman, şu olduğu zaman, bu olduğu zaman. Ancak bir şartla bunu hile yapmaması şartıyla. Şöyle hile. işte kendisi bilerek yaptığı zaman. Işte ben Çünkü olgunlaşmadan önce daha ucuza satın alabilir. Öyle yapıyor sonra bırakıyor. Şey diyor falan. Ee, o zaman caiz olmaz. Ancak kendi hile yapmadan bir şey olduğu zaman, o zaman alışveriş yine e, caiz olur. Vesuv ile ansalahihe, peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem'e soruluyor. O meyvelerin olgunlaşması nasıl olur? Peygamber diyor ki, hatta تَذْهَبَ عَاهَدُهُ hatta حَتَّى ve وَتَصْفَرَ O meyvelerin e, olgunlaşması... E, Kırmızı olduğu zaman veya sarı olduğu zaman, yani yenilebilecek hale geldiği zaman. Buğdayda işte sert olduğu zaman, meyvelerde yenilebilecek hale geldi, geldiği zaman. E, veyahut da ayıbı gittiği zaman, normal gerçek bir meyve haline e, geldiği zaman. Bir hadis var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اِذَا طَلَعَ النَّجْمُ رُفِعَةِ الْعَاهَدُ an kulli بَلَدٍ ay doğduğu zaman buradaki aydan Süreyya yıldızı ay pardon yıldız doğduğu zaman bütün e, telefler yani semavi e, itilaf edici telef edici şeyler yağmur, şiddetli yağmur işte e, e, rüzgar, fırtına bu gibi şeyler peygamber diyor ki eğer bu e, Süreyya yıldızı doğduğu zaman bütün bu şeyler gider, def olur e, Bu e, afetler. Yani meyvelara falan isabet etmez diyor. İlim ehli diyor ki bu Süreyya yıl hadis sahih hadis. Bu Süreyya yıldızı, tabi bu Medine için geçerli. Çünkü Medine'de diyor. Yer yer değişiyor o. Yıldız ne zaman doğrusu. Bu Yuni'de oluyor diyor. Yani 5. Yani. E, ay. 6. ay mı? Yani altıncı ayda e, bu e, bu yıldız doğuyor diyor. Hatta bu bu konu hakkında e, Sûd'da bir ihtilaf çıkmıştı. Sûd'da işte bu altıncı ayda falan hadisin başka bir rivayetin diyor diyor sabah vakti sabah namazının vakti. O yıldız altıncı Sûd'da altıncı ayda sabah namazının vaktinden Sûd'daki sabah namazının vaktinden bir saat sonra doğuyordu. Takriben 45 dakika sonra doğuyordu. Da İlim ehli ihtilaf etti. Dedi o zaman sabah namazının vakti şu anki vakitten 45 dakika sonra. Yani demek ki şu anki vakit bizim 45 dakika önce namazı kılıyoruz diye falan. Onun için baya bir ihtilaf çıktı. Bazıları caiz görmen dedi. Yani 45 dakika sonra kılın falan dedi. Tamam. وَنَهَا عَنْ بَيْعَ الْحُبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hububatı Sertleşmediği Önce satmayı yasakladı Sertleşmeden önce e, yasak e, Satmayı e, e, Yasakladı Dayım Peki Sen Meyveleri aldın satın aldın ağaçta Ağaçtaki olmuş Ancak o meyveler e, Toplanması için işte Bir hafta lazım iki hafta lazım Bu o, o bir hafta Veya iki hafta içinde O meyvelere Bir afet isabet etti İşte e, Yel geldi Şu geldi bu oldu Yangın yandı şu oldu bu oldu bu meyvelerin parasını kim ödeyecek? Kim tahammül edecek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki meyvelerin tahammülü satanındır. Çünkü açıkça bir hadisi var. Diyor ki eğer bir şey isabet ederse kardeşinin malını nasıl alabilirsin? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıkça bunu beyan ediyor bize. Dolayısıyla eğer kişi şey derse toplama anında bir hafta veya iki hafta satın aldı bu şeyde o e, meyvelara bir şey isabet ederse e, bir şey isabet ederse o zaman satan buna tahammül etmesi lazım satan kişi dolayısıyla e, satın alan kişi bunu e, parasını e, parasını ister Eğer bu telefi başka birisi yapsa, yangın yaksa bilerek. Fahimtin, başka bir adam oğlu geldi, bir insan orayı yaktı. O zaman nasıl oluyor? O zaman ya müşteri Mesela. iptal eder şeyi, alışverişi iptal eder. Der ki paramı geri ver. Satan kişi, satan kişi de parasını artık o yakan kişiden alır. Veyahut da kişi alışverişi iptal etmez direkt şeye gider, yakan kişiye gider. Der ki sen yaktın artık bunun e, şeyini ver der. Tayyip, bu bilindikten sonra dolayısıyla kısacası e, meyveleri olgunlaşmadan önce satmak Caiz değildir çünkü o meyvelere bir musibet isabet edebilir. İki şartla ya hemen o anda kesecek, toplayacak veyahut da aslı birlikte alacak. Ağaçları ile birlikte, işte hububat da yeri ile birlikte alacak. O zaman caiz ve kişi aldığı zaman meyveları ağaçların şeyinde ve bunlara bir musibet isabet ettiği zaman satan kişi bunu tahammül etmesi gerekir. Yani parasını yine e, satan kişi alır. Aynı şekilde kişi e, eğer bir ağaca aldığı zaman o ağaçtaki meyveler eğer oluşmuşsa zahir olmuşsa satan kişine, kişiye aittir. Ancak satın alan kişi şart koşarsa aynı şekilde hurma ağaçları gibi bunlar eee şehit ise edildiyse yani e, aşılandıysa yine satan kişiye aittir. Ancak şart koşulursa o başka. Tayyib. Babul Khiyar ve gayrihi. Babul Khiyar, Khiyar babı. Tayyib. Khiyar ne demek? Kişi satın bir şey satın aldığı zaman o satın aldığı şeyi iade edebilir mi edemez mi? Ne zaman iade edebilir ne zaman iade edemez? Onları göreceğiz. İza vakal aktu sar lazıman. Bir şey satın aldığın zaman o satın aldığı şey lazım olur. Yani şunu demek istiyor. Artık iade edemezsin. Artık o şeyi iade edemezsin. Sen bir şey bir mal satın aldın. Sonra o yerden gittin. Onu gelip kendi isteğine göre iade edemezsin. İade edemezsin. Ancak şu sebeplerden iade edebilirsin. Şu sebepleri sayıyor. Femin <gülüyor> ha hiyarul O sebeplerden bir tanesi de hiyarul meclis. Ne demek istiyor? Kişi bir şey satın aldığı zaman bir mecliste bir yerde o şeyi o yerde o mecliste olduğu müddetçe onu iade edebilir. O yerden o meclisten ayrıldığı zaman artık iade etmesi hakkı yok. Meclis, mekan. mekan yani. mekan. Şeriat buna çünkü kişi bir şey almadan önce o şeyi sahip olmayı çok ister. Aldıktan sonra rağbeti biraz gider. Sahip olduktan sonra onun, onun rağbeti biraz gider. Şeriat bu rağbeti gittiğinden dolayı buna riayet etmiştir. Ne demiştir? Satın aldın o yerdesin dükkandasın satın aldı, rağbetin gidebilir. Pişman olabilirsin almaya. Ha, şeriat der ki o yerde o meclisde olduğu, olduğu müddetçe iade edebilirsin. İşter müşteri iade edebilir, isterse kişi, e, satan kişi, isterse satan kişi der ki ben artık satmaktan vazgeçtim, al paranı ver, ver malımı diyebilir. O yerde olduğu müddetçe. Peki o yerin kaydesi ne? Örf, örftür. Yani örf de dükkanlarda, dükkandan çıktığın zaman ayrıldın sayılıyor. İşte e, ha telefonda misafir satın aldın sattım verdim telefonda dedin Ha sonra diyebilir misin ben geri iade ediyorum diyebilirsin ne zaman diyemezsin telefonu kapattığın zaman veya internette sattığın interneti kapattığın zaman bilgisayarı kapattığın zaman bu şey örfe gidiyor ve da bir çölde sattın aldın verdin artık örfte ne kadar uzaklaştıysan gittin sayılıyorsa o zaman artık geri iade edemiyorsun işte 10 adım mı 20 adım mı örfe göre ee, örfe göre bakılıyor. Aynı şekilde bir kişi satın aldığı zaman veya sattığı zaman o satmayı mecbur kılmak için bilerek e, çıkmak caiz değil o kişinin. Veya müşterinin. Mesela müşteri ben hemen satın alıyorum ya. Hemen adam vazgeçmesin diye hemen dükkandan çıkıyorum. Bilerek. Çünkü dükkanda artık şey yok. Bu caiz değil. Çünkü hadiste açık olarak geçiyor. Ancak İbni Ömer radıyallahu teala anhu sahi eterde geçtiği gibi bunu yapıyordu. Bir şey satın aldığı zaman satan kişi vazgeçmesin diye hemen çıkıyordu. Aynı şekilde sattığı zaman büyük bir fiyata sattığı zaman müşteri vazgeçmesin diye hemen o yerden ayrılıyordu. Yani İbni Ömer radıyallahu teala belki bu hadis ona ulaşmamıştır. Yani bilerek yapmasın diye ona hamle diyoruz. Bilerek yapması hadisi var. Hadisi var. Yani şöyle e, bilerek o kişiyi direkt e, hemen aldın, hemen gittin bilerek a, şey aldatmak değil. Yani artık geri iade edemezsin diye. Edemezsin diye bu caiz değil. Değil. <gülüyor> ومنها <gülüyor> Bu e, şeylerden bir tanesi de e, iade edebilmen e, şeylerden bir tanesi de خيار الشرط اذا شرط ال خيار لهما اول muddeten معلوم şart koşarsa caiz o zaman geri iade etme şeyi var. Misal bazı insanlar eee bir an satın alıyor veya satıyor, sonradan ayrıldıktan sonra çok üzülüyor. İşte keşke satmasaydım keder keder. Çok üzülüyor. Ha bunun peki bu üzülmeyi engellemek için falan çaresi nedir? Ha şart koşacak. Diyecek ki bak ben bu arabayı sana satıyorum ama bir hafta içinde veya iki hafta içinde vazgeçebilirsem arabayı geri bana iade edeceksin. Bu şartı kabul ediyor musun? Ediyorum. Bu şartı koştuğu zaman o zaman arabayı geri alma hakkı doğar. şart koşarsa. Aynı şekilde müşteri derse ki ben bu arabayı satın alıyorum. Ancak bir hafta içinde iade etme hakkımı bana ver. Şart koşarsa öbürde de şartı kabul ederse o zaman geri iade etme şart geri iade etme hakkı vardır. Dolayısıyla büyük bir şey aldığınız zaman veya sattığınız zaman eğer korkuyorsanız sonra pişman olmaktan bu şartı koşun. Değil ki ben bunu alıyorum veya satıyorum ancak bir hafta içinde veya ne kadar istiyorsanız bunu iade edebilme hakkımı bana ver. Bu şartı koş. O da kabul ederse o zaman e, o zaman hakkı duvar. Aynı şekilde bankalarda Bankalar bir kişi bankaya gitse dese ki bu arabayı bana satın al. Ben sana söz veriyorum ki sen satın alırsan ben de e, bu arabayı senden satın alacağım. Bu caiz mi? Caiz çünkü banka arabaya sahip olmadan satması caiz değil dedik. Değil mi? Ancak bunu nasıl yapar? Adam söz verir bankaya ben senden alacağım bunu sen önce satın al. Sonra ben senden alacağım diye söz verir. Banka o zaman şeyi alır, arabayı alır, sonra adama satar. Peki adam şey yapmasa ne yapacak? Adam sözünde durmazsa, o zaman banka zarara düşüyor. Banka zarara düşmesi düşmemesi için ne yapabilir banka? Bu şartı koşabilir. Hemtüm, der ki arabayı satın aldığı yerden der ki ben bu arabayı satın alıyorum. Ancak bir şartla bir hafta içinde geri iade edebilme e, hakkı bana vereceksin. Ha, sonra adam sözünde durarsa durdu. Durmazsa geri banka arabayı hak, e, iade etme hakkı doğar. Yani Bundan böyle bir şeyden çıkabilirsin yani. Bu e, problemden banka çıkabilir. Femtüm keyif dayı Bundan dolayı Allah Rasul diyor ki el Müslimun ale ayn şurut Müslümanlar şartları üzerinedir yani bir şart koştuysa mecbur o şarta e, uyman lazım ancak haram olan bir şart hariç tabii ki. O minha aynı şekilde, ıda gubna gubnan yخرج aynı şekilde müşteri ee, örfen Kandırılmış ise Kazıklanmış ise Öyle kazıklanmış ki Örfen Adam kazıklandı sayılıyor so, 10 Euro'luk bir şey Sen 11 Euro'ya satarsan Her tarafta 10 Euro Sen 11 Euro'ya satılıyorsun Kazıklanmış sayılıyor mu Az bir şey bunda problem yok Bunda iade etme Hakkı yok ancak 10 euro'luk şeyi sen 20 euro'ya satarsan misal örfen yani herkese göre bu kazıklanmıştır. Ve bu adam bunu bilirse iade etme hakkı var. Çok kazıklanmadığını bilirse o malı iade etme hakkı vardır. Peki bu kazıklanmanın haddi nedir? Yani haddi nedir? Yüzde kaç yani kazıklandığın zaman iade etme hakkın varı? Kandırıldığın zaman İmam Malik'e göre üçte bir, yani üçte birden fazla adam fazla fiyata sattıysa onun üçte birinden fazla o zaman o adamın geri iade etme hakkı var. Cumhur'a göre de örfe bakılıyor. Yani örf de tüccarların örfünde. Burada örf dediğimiz zaman tüccarların örfü yani. Tüccarların, tacirlerin örfünde kazıklanmak veya kandırılmak ne kadardır? İşte yüzde on veya yüzde yirmi falan. Çoğunluğa göre de örfe bakılıyor. Bu nasıl olur? İmmâ bi neciş, necişle neciş e, gördük. Satın almak istemeyen bir kişi geliyor, diyor ki bu ne güzel mal. Malı övüyor. Müşteri malı Yükseye sat yani yükseye alması için işte ne güzel mal veyahut da diyor ki ben bunu mal 5 euro diyor ki direkt geliyor ben bunu senden bu mal 10 euro değerindedir 10 euro'ya alıyorum falan sonra vazgeçiyor müşteri 10 euro'ya alsın diye ikinci adam 10 euro'ya alsın diye bu neciş işte bu kandırılmak ya necişle olur veya telakkil celeb onu da gördük aslında el celeb yani köyden veya başka yerden veya başka ülkeden gelen kişiyi pazara gelmeden önce sen yolun ortasında durdurup ondan almanla birlikte. Çünkü pazar gelse fiyatları bilecek. Sen yolun ortasında onu durduruyorsun daha ucuza pazara gelmeden önce onu duruyorsun daha ucuza almak için ondan şey diyorsun. Bu da kandırılma. Veya mustersil. Mustersil ne demek? Kişi e, fiyatları Bilmiyor hiç Ve e, Şey yapmasını da bilmiyor e, Mumakasa yani Biraz indir falan diyorlar ya pazar, pazar. Pazarlık yapmasını da bilmiyor Saf yani saf kişi Fiyatları da bilmiyor e, Böyle olan kişiyi Kandırdığın zaman ve bu kişinin Geri malı iade etme hakkı var Kandırıldığını e, bilirse Buna Hıyarul gabın deniliyor. Ve minha aynı şekilde hıyarul tedlis. Tedlis. Tedlis ası karanlık yapmak demek. Yani sen bir malı ay bunu evet. örtüyorsun, saklıyorsun, güzel gösteriyorsun. Halbuki o malda problem var. Misal araba çarpmış, sen o çarpık arabayı Boyuyorsun, şey diyorsun. Adama satıyorsun. Ve herhangi bir şeyde. Mal, e, malda bir bozukluklar, o bozukluğu örtüyorsun sen. Sonra adama satıyorsun. E, bu adam, onu bildiği zaman geri o malı iade etme hakkı doğar o adama. Caizde değildir. Çünkü Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Fe'in sadaka <gülüyor> Eğer kişi doğru, sadık olursa, doğru olursa satışında, Allahü Teala o satışında bereket kılar. Sadık olmazsa, doğru olmazsa, muhikat <gülüyor> bereketüme, bereketi gider diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada fıkıh kitaplarında buna şöyle örnek veriyor. İşte cariyeyi makyaj yaparsan, çirkin cariyeyi makyaj böyle öyle satarsan adam alıyor. Güzel görünüyor. Sonra bakıyor. Çirkin misal. Buna misal veriyorlar. Burada arabaya. Değil. Ve tasriyetülleben. Ee, eskiden e, hayvanları satacakları zaman belki de şimdi de yapıyorlardır. Yok. Hayvanların e, memesini bağlıyorlar süt çok görünsün diye. Ondan sonra bakıyor müşteri bakıyor ki bu inek maşallah çok süt şey alıyor sonra ineyi. Bu caiz değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim böyle bir şey yaparsa inşaa emsekha er isterse onu kendinde durur vaz yani. iade etmez. İsterse iade eder ve onunla birlikte bir Sağ yani 3 kilo hurmayla birlikte iadedir. 3 kilo hurmayla birlikte. Çünkü sen ineği aldın, ineğin sütünü sağdın. Yani o süte karşılık 3 kilo hurma veriyorsun sen. Çünkü süt sende kaldı. O süte karşılık. 3 kilo Peygamber diyor ki eğer istersen onu ee, ineği iade edersin ama 3 kilo hurma bir sağ, hurma vermekle e, vereceksin onu. Ancak sağamadın ineği sahmadan bildin o zaman hurmayı vermezsin tabi. Burada o hurma 3 kilo e, o, o hurma, 3 kilo hurma e, şeyin bedeli sütün bedeli. Hanefiler bu hadisi kabul etmiyorlar. Çünkü diyorlar ki bu hadis kıyasa ters. Kıyasa ters olan hadisleri Hanefilerin bir kaidesi kabul etmiyorlar. Çünkü diyor kıyas eğer e, süt aldıysan geri süt iade edeceksin. Niye hurma iade ediyorsun? Ondan dolayı bu hadis kabul etmiyoruz diyor. Halbu hadis Bukhari ve Müslim'de. tabii bu anifilerin bu şeyi zayıf bir şey. Çünkü peygamberine dediyse o. Kıyas ederse o zaman senin aklında bir problem var. Peki, <gülüyor> tabii, konuyla ilgiliyse hemen sor. Evet. Ee, şimdi mesela Araba meselesinde. Araba çarptık sen güzel yaptırdın baya masraf ettin. Hani adamı dolandırmıyorsun aslında. Söylemek mecburiyetinde misin? Bu araba sıhhadı yaptı değil. Yok araba eğer arabada sıhhadı yaptıysa Arabanın o kişiye zararı varsa. Ne zarar var işte? evet. Yani araba sıhhadı. Sen hala sıhhadıyla satıyorsun ancak. Bir yerinde bozukluk var sen biliyorsun ama ilk etapta bilinmiyor diyelim. Sonradan çıkıyor. Sonradan çıkıyor. Tamam onu şimdi göreceğiz. Şimdi buradaki şey dediyse yani araba bozuk ancak sen arabayı öyle süslüyorsun ki bozuk bozuk adama satıyorsun bu caiz değil. Ancak araba sade yaptı. Sen o bozukluğu Giderim. ıslah ettin, giderdin sonra adama sattın o adam zarar görmüyor musun? Bunda bir beysi yok. Önemli olan adam zarar görmemesi lazım. Aynı şekilde eskiden değirmende, su değirmenlerinde adam değirmeni satmadan önce Suyu tutuyordu. Satacağı zaman suyu bırakıyordu. Değirmen işte bakıyordu bu. Değirmenin suyu bol diye adam satıyorlardı. Bu da şey. Aynı bunun gibi yani. Değirmenin suyu nerede geliyorlar geliyor? Tayyip. Tayyip. Ve <o> inkâne <gülüyor> el bey'u bişertil bera'ı. Kişi şunu şart koşsa dese ki ben bu arabayı sana satıyorum veya bu malı sana satıyorum. Ancak içinde bir bozukluk olursa, şey olursa, şey olursa ben mesulüm değilim. Bu şartla satıyorum. Senin sorun. Yani arabayı ben satıyorum ancak bozukluk, bozukluk olursa benim mesuliyetimden değil. Bana iade etme arabayı. Bu şartla satarsa satarsa bu caiz mi, caiz değil mi? Yani halen bozukluk olursa o adamın iade etme hakkı var mı yok mu? Yok, Tafsil tafsilli. Birincisi eğer adam o arabada bozul bozukluk olduğunu biliyorsa bile bile satıyorsa artık valeuki şart kosa dahi zimmeti beri olmuş olmuyor. O adamın çünkü şeriat bu, bu hakkı ona vermiş. Bir bozukluk olursa, bir problem olursa geri iade hakkı vermiş. Sen o hakkı adamdan gideremezsin. Eğer biliyorsan bunu. Ancak yok bilmiyorsan ben arabayı aldım ama ben diyorum bak ben bir şey bilmiyorum bu arabada. Bir bozukluk ben bilmiyorum. Dolayısıyla bir bozukluk çıkarsa ben bundan mesul değilim. Sen bilmiyorsan o zaman o caiz olur. Ve kişi mesul olmaz. Ama bilerek bunu yapıyorsa mesul, mesuliyet halen o kişiden Kalkmış olmaz, femtum. Dolayısıyla o kişi bilip bilmemesine bağlı burada. O kişi, peki o kişi biliyordu veya bilmiyordu onu nereden bileceğiz? Ya bir delil olur, hüccet olur, şahitlerle veya da e, hakim veya kişi yemin ederler. İkisi de, e, ikisi de yemin eder. Der ki vallahi ben bilmiyordum der ve o kişi e, yemin eder vallahi e, bilmiyordum diye yemin eder bundan dolayı i̇bn Ömer radıyallahu teala anhu Zeyd ibn Thabit'e bir köle satıyor ve satarken bu şartı koşuyor diyor ki bak bu kölede bir ayıp bir problem varsa ben mesul değilim bu şartla sana satıyorum diye satıyor sonra kölede bir problem çıkıyor Zeyd İbni Sabit Radiyallahu Teala Anhu da Osman Radiyallahu Teala Anhu'ya gidiyor diyor ki böyle böyle bu şartla sattı ancak e, kölede bir problem çıktı Osman Radiyallahu Teala Anhu da yemin ettiriyor diyor İbni Ömer'e diyor ki yemin et vallahi ben bunda bir e, ayıp olduğunu bilmiyordum dahi yemin et diyor İbni Ömer de yeminden kaçınıyor yemin etmiyor i̇bn Ömer orada yalan söylemiyor. Ancak şey babından, yemin iyi değil çünkü. Ondan dolayı ver babından, zuhd babından yemin etmiyor. Osman radıyallahu teala anhu da köleyi geri iade ediyor Zeyd ibni Thabit'e. Dolayısıyla o şartla şata, satarsa, bak ben bunu sana satıyorum ama mesul değilim diye satarsa, eğer o kişi onda bir ayıp olduğunu biliyorsam, Halen mesuliyeti kalkmış olmaz ancak bilmiyorsa mesuliyeti kalkmış ol olur. Ve ki onda bir ayıp olsa dahi. Tayyib. Ve evet. işterem ma'iban lem ya'lem aibahu felev evet. el-khiyar ve malda bir ayıplık varsa bir problem varsa birinci deminki mesela adam o problemi şey diyor saklıyor burada saklamıyor ancak aldı baktı ki sonra adam malda bir problem var bir ayıp var bir kırıklık var bir şey var o zaman Adam onu iade etmesi, müşteri o malı iade etme hakkı vardır. Eğer iade, ee, iadesi mümkün değilse, iadesi mümkün değilse o zaman o e, zararın e, kıymetini karşılığını alır. Ne gibi? Araba, arabayı aldın sen. Baktın ki araba, arabada bir problem var. Dedi ki geri iade edeceğim. İade ettin, ala yapabilirsin. Peki arabayı iade etmeden araba kırıldı, ee, şey araba kaza yaptı, ee, itlaf oldu, telef oldu. Arabayı iade edemiyorsun geri. O zaman ne yapacaksın? İşte o birinci e, zararın parasını alabilirsin. İşte araba o zarar olmadan önce kaç paraydı? Zararlıyken kaç para? Zararsızken kaç para? Diyelim ki. Arabanın lastik, lastiğinde problemler var. Lastiksiz, lastiği düzgün olan araba kaç para? 10.000 euro. Lastiğinde o problemle araba kaç para? 9.000 euro. Bin arada 1000 bin, e, far, euro fark var. O adam o 1000 euroyu eğer geri iade etme imkanı yoksa çünkü araba kırılmışsa veya köle ölmüşse hayvan işte ölmüşse bu gibi geri iade etme şeyi yok. O zaman ne? O Sıhhad-ı Birinci, zararın parasını alır, 1000 Euro'dur. İşte, e, hayvanın dişi yok. Dişli hayvan kaç para? Tüm dişli, sağlam 100 Euro. Dişsiz hayvan kaç para? 900 Euro. O zaman o 100 Euro aradaki farkını o e, satıcıdan alır. Geri iade etme hak, e, imkanı yoksa. Çünkü ölmüşse, hayvan ölmüşse. Hayvan adamdayken kendi kendini öldü misal. Ölmeden dedi ben sadece, o hani o. Ha, sadece o farkı istiyorum. Sadece o farkı istiyorum. Hanbelilere göre caiz. bile. Yani o erş deniliyor buna. O erşi, o farkı ölmeden önce hanbelilere göre caiz. Bazılarına göre de diyor ki yok. Ya onu iade edersin ya da razı, razı olursun. Ancak imkanı yoksa o zaman ancak o farkı alabilirsin. Tayyip. <gülüyor> Öğüm. وَاِذَ اَخْتَلَفَ Eğer malı aldı, sonra müşteri dedi ki malda bir ayıp var, bir problem var satan adam da dedi ki problem bende yoktu problem sende çıktı benim bir suçum yok burada yani ki, kime şey dilecek burada Veyahut da adam ee, parayı taksitle yani ecelle yani Taksit. taksitle e, bir şey satın aldı sonra ihtilafa düştüler satan kişi dedi ki ben bunu sana 10.000 euroya satmıştım müşteri de dedi ki yok işte sen bunu bana 9.000 euroya sattın 9.500 euroya sattın aralarında ihtilaf çıktı ya parada ya da o malda maldaki problem nereden çıktı senden bende mi diye o zaman ee, söz kimin olmuş olur diyor ki tehalefâ yemin ederler Müşteri yemin eder, vallahi bende bu problem çıkmadı. Satan da der ki, vallahi bende bu problem çıkmadı dediği yemin eder. Kim yeminden şey derse, demek ki o adam, problem onda çıkmış. Çünkü yemin büyük bir şey. Demek, adam sakınırsa yemin ettim Demek ki ondan çıkmış. İkisi de yemin ederse, halas, artık e, fesk olunur. E, fesk ederler. İsterlerse, yani... Alışverişi şey derler. Söz yani aslında şeyin olmuş olur. Satan kişinin olmuş olur. 10.000 10 euro ödü. Artık 10.000 euro yani söz satan kişinin olur. Yani veyahut da malda problem sende çıktı diyen satıcı artık müşteri de çıkmış olur. Müşteri de. Çünkü söz satıcı haklı çıkıyor. Çünkü asıl olan problem olmaması asıl olan problem e, olmaması satıcı haklı çıkar artık e, sat istersen e, o kişi müşteri iade eder ancak aldığı parayla e, pardon o zaman satıcı haklı çıkıyor o zaman iade etme hakkı hakkı düş e, şey etmiyor. hakkı kalmıyor tabi Başka bir şey, hıyar-ı Adam arabayı satıyor. Hülf yani, vaadında durmama hıyarı. Yani, arabayı satıyor. Diyor ki, şu araba, sana satacağım araba, şöyle, şöyle, 2000 model diyelim. Bir ay sonra araba geliyor. Tam vasıflandırmış. Arabayı veriyor, bakıyor araba. 2000 model değil de daha az model 99 model demek ki adam vasıfta yalan söylemiş ve vaadinde düşmemiş o zaman o kişinin müşterinin arabayı iade etme iade etme hakkı düşüyor buna da hıyar-ül hülf deniyor hıyar <gülüyor> tekhir tahrir بالسلم bu da şöyle adam diyor ki ben veya sen de bir araba görüyorum ben sende bir araba görüyorum diyorum ki bu arabayı bana senin sattığını aldığın fiyatta bana sat sen bu arabayı kaça satın alıyorsan aldıysan bana bunu sat veya sen diyorsun diyor ki bu arabayı ben sana satın aldığım fiyatta satıyorum Bak ne bir şey şey diyorum. Kar etmiyorum. Kar etmiyorum dersen. Sonradan sonradan veya geliş... Sonradan adam öğreniyor ki bu yani satına yalan söylemiş adam. Adamın geri iade etme hakkı düş doğuyor. Fentum. Aynı şekilde misal ee, Murabaha adam diyorsun ki ben bu arabayı sana ben bin euroyu aldım. Sana 1200 euroya satıyorum, 200 euro karla satıyorum. Adam da diyor ki, madem öyle, 200 euro fazla bir şey değil, iyi o zaman alayım senden. Sonra farkına varıyor ki bir yerden adam onu 900 euroya almış. Yani sana yalan söylemiş, 300 euroya kar satıyor. Ve bu halde de geri iade etme hakkı var. Yalan söylediği belli ise. Farkı talep etme hakkı e, var. Sırf ne? Farkı talep e, etme hakkı var. Sırf işte o 100 euro yalan söylediyse onu iade e, etme hakkı var. Ne? Veyahut adam diyor ki ben bu sana, malı sana 100 euro e, zararla satıyorum. Halbuki adam yalan söylüyor. Yine onun iade etme hakkı var. Veyahut da o işte 100 euro zarar dediği işte zarar yok. O parayı alma hakkı var. Se i̇şte 100 euroya satın aldım. 100 euroya sana satın alıyorum. Halbuki 900 euro. O işte o 100 euroyu aradaki farkı alma hakkı var. Veyahut da adam dedi ki ben bunu sana bana orta sana ortak koşuyor. Yani ortak yapıyorum bana. Bak ben bu şeyi 100 euroda 1000 euroya aldım. Ha bu şeyde bana ortak ol. Ben 1000 Euro'yu aldıydım. Dolayısıyla sen bana 500 Euro ver. Ortak olalım bu şeyde. Sonradan ortaya çıkıyor ki bu adam yalan söylemiş. Bu Adam bunu 1000 Euro değil de 400 Euro'yu, 300 euro almış. Ha o zaman adam orada ortaklıktan vazgeçebilir veyahut da o aradaki farkı alabilir. Şeriat bütün bunlara e, riayet ediyor. Tabii, burada biraz teneffüs verelim. Sonra devam ederiz. Sorular var mı?